Türkçe Peri Masalları Cin Bir zamanlar Yüce Paradonya Krallığında Markus adında bir kral yaşarmış. Markus'un elmaları ne kadar sevdiğini krallıktaki herkes bilirmiş. Bütün gün sadece elma yermiş. Ve o elmaları sevgili kızı prenses alma ile bile paylaşmazmış. Seni çok sevdiğimi bilirsin almat. Ama elmalara olan sevgim her şeyin üstündedir. Hı, bu hiç acil değil baba. İstediğim tek şey bir ısırık. Tatlım, istesem bile buna izin veremem. Sebebini biliyorsun. Ben geçmişte... Evet, evet biliyorum. Yüce Yaşlı Bilge, bahçendeki bütün ağaçlara büyü yapmış, o ağaçlardan kim elma yerse, sürüklenerek yer altındaki dünyaya götürülecekmiş. Evet, milyon kere dinledim bunu. Oh, güzel! Ama baba... <gülüyor> Öyleyse rahat bırak da elmalarımı yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun bugün mutlaka o elmalardan birinin tadına bakacağım. Öğleden sonra kral şekerleme yaparken Prenses Alma bandozu ile çalan altından yapılma oyuncağını dağılıp bahçeye çıkmış ve muhafızların durduğu yere yaklaşmış. Oyuncağı yere bırakıp saklanmış. Oyuncak hemen zil çalarak muhafızlara doğru yaklaşmaya başlamış. Ama prenses, hiçbirinin yerlerinden kıpırdamadığını görüp çok şaşırmış. Oyuncak, bir kişinin yanına gelince durmuş. Prenses Alma başını kaldırıp baktığında, karşısında prens gibi giyinmiş, başında taç olan bir adam görmüş. Bu kişinin, kendisine evlenme teklif etmeye gelen kudretli prens olduğunu hemen anlamış. Prenses Alma koşa koşa saraya dönmüş. Aynı gün Kral Markus ve Kudretli Prens sarayın salonunda konuşurken Nedimeler Prenses Alma'yı takdim etmiş. Ooo bak işte kızım da geldi Alma. Seni Restan Krallığı'nın Kudretli Prensi ile tanıştırayım. Nasılsınız Prenses Alma? Ee, çok iyiyim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Bakıyorum ikiniz çok iyi anlaşacaksınız. Kızım, Kudretli Prens'e krallığımızı gezdirsene. Tabii baba. Prenses Prens'le birlikte şatodan çıkmış. Bahçeye doğru yürürlerken Prenses sormuş. sizde niçin Kudretli Prens diyorlar? Oh! Dünyanın gelmiş geçmiş en kudretli prensiyim de ondan. Ejderhaları zindana tıktım. Aslanlara önümde diz çöktürdüm ve bir ayı ordusunu yendim. Dünyanın en muhteşem adamıyım ben. Tanrım! Ne gösterişçi bir adam bu? Ah! Öyle mi? O halde ben de huzurunuzda bulunan en şanslı prenses olmalıyım. Bu kadar cesur biri olduğunuza ve benimle evlenmek için rızamı almaya geldiğinize göre, dünya evine girmeden önce sizden bir isteğim olacak. İsteğin gitsin. Şuradaki elma ağaçlarını görüyor musunuz? Evet. Tek isteğim o ağaçların birinden bir elma yemek. Rica etsem bana bir tane koparır mıydınız acaba? Sadece o kadarcık mı? <gülüyor> evet, size elma koparırım. Hadi gelin. Prenses ve prens muhafızlara doğru yürürken... ...Nexus onları durdurmuş. Prensesim! Burası kralın emirleri gereği yasak bölge. Bu ne cüret! Bunun üzerine Nexus miferini çıkarmış ve gözlerine kudretli prensin gözlerinin içine dikip bakmış. Prenses Alma onun ne kadar yakışıklı olduğunu görünce çok şaşırmış. Aman tanrım işte bay kudretli diye buna derim ben. Ben kralın emirlerini yerine getiriyorum efendim. Seni uşak parçası. Şimdi ben senin... Tam o sırada prenses alma araya girmiş. Aa, kudretli prens, tamam boş verin. Sanırım elma yeme isteğimi bastırmak zorunda kalacağım. Bu sözler yaramaz prensesin aslında numara yaptığını anlamayan Nexusa çok dokunmuş. Oh prensesim, lütfen öyle söylemeyin. Ben kralı kızdırmak istemiyorum. Ama hiç haberi olmayacak ki. İzin ver, kudretli prens çabucak bir elma koparsın. Hemen gideceğiz. Nexus biraz düşünmüş, sonra başını sallamış. Tamam. Sadece bir elma. Ah, ne sevimli, değil mi? Nexus kenara çekilmiş. Kudretli prens ağaçlardan birine yürüyüp iyice aşağı sarkan elmalardan birini koparmış. Prenses Elma'yı alır almaz ısırmış ve keyifle yemeye başlamış. Mm, bu şimdiye kadar yediğim en lezzetli... Mm. O anda yerin altından bir ejderha belirivermiş. Prenses Elma'yı kapıp içeri kaçıvermiş. Kudretli Prens tertiyor titrerken Nexus donup kalmış. Her şey o kadar ani olup bitmiş ki Nexus'ta dahil olmak üzere muhafızların hiçbiri müdahale etmeye fırsat bulamamış. Tam o sırada Ejderha'nın kükremesini duyan kral da koşarak bahçeye fırlamış. Alma. iyi misin? Alma nerede? Kızım alma nerede? Kudretli Prens olup bitenleri anlatınca kral Nexus'a çok kızmış. O elmayı yemesine nasıl izin verdin? Kralım, çok üzgünüm. Ama prenses çok üzülmüştü ve o elmadan sadece bir ısırık almak istiyordu. Ben de kendimi kötü hissettim. Seni aptal! Bunca yıl ona hayır dememin zor olmadığını mı sanıyordun? Bu bahçe lanetli. Ne diyorsunuz siz kralım? Yıllar önce ormanında avlandığım için yüce yaşlı bilge tarafından lanetlendim. Yanlışlıkla elma tabağının üstüne bastığım için beni hayatımın sonuna kadar elma yemeye mahkum etti. Yoksa krallığındaki herkes acı çekecek. Ejderha gelip kimseyi sağ bırakmayacaktı. Başka biri bu bahçeden elma yemeye kalkışırsa ejderha gelip kaçıracaktı onu. Nexus, prensesin o elmayı yemesine izin verdiği için pişman olmuş. Onu geri getirmenin ya da bilgenin büyüsünü bozmanın bir yolu yok mu peki? O büyüyü sadece bilge bozabilir ya da tersine çevirebilir. Ben onun ormanına adımımı bile atamam. Atarsam krallığın tamamı bir anda kül olup gider. Kralım... Lütfen bana bir şans verin. Ormana gidip kızınızı geri getireyim. Peki ama yanına kudretli prensi de al. O çok cesur bir adamdır. Ee, ben aslında düşünüyorum da... Elbette. Oraya tek başıma gitmeyi düşünemezdim zaten. Böylece atlarına binip... Bilge kişiyi daha da kızdırmamak için yanlarına başka kimseyi almadan yola koyulmuşlar. Günlerce at sürmüşler. Ve nihayet bilge kişinin yaşadığı cangıla ulaşmışlar. Atlarından inmişler. Ses çıkarmamaya çalışarak yavaş ama kararlı adımlarla yürümeye başlamışlar. Bilge bir mağaranın ağzında derin bir meditasyona dalmış halde oturuyormuş. Nexus ve kudretli prens parmak uçlarına basarak Bilge'nin yanından geçip mağaraya girmiş. İçerisi zifiri karanlıkmış ve sadece gözleri görünüyormuş. İki adam yürümeye devam etmiş ve nihayet ışığı görebilecekleri bir yere gelmişler. Işığa daha da yaklaştıklarında, Prenses Alma'nın ejderhanın kucağında uyuduğunu görmüşler. Aa bak! İşte orada! Şşş. Ama çok geç kalmışlar. Çünkü ejderha o korkunç gözlerini açıp bakmış. İki adamı görünce hiddetle kükremiş. Kaç! Yoksa prensese zarar verecek! İkisi bütün güçleriyle koşmuş. Mağaradan çıkmayı başardıklarında yakınlardaki bir çalının arasına dalmışlar ve bir ağacın altına oturup derin bir soluk almışlar. Nefes nefese kalmış olan kudretli prens bir parça ekmek çıkarmış. Uh, sen bana bakma ama çok acıktım. Bence sen de yemelisin. Günlerdir hiçbir şey yemedik. Nexus başını sallamış ve kudretli prens ona da bir parça ekmek vermiş. Tam kendisine de çıkarmaya hazırlanıyorken karşılarında bir elf belirivermiş. vermiş. Aa! Sen de kimsin? Sakin olun. Ben sadece bir elfim. Adım Elfanzo ve karnım çok aç. Efendim, ekmeğinizden yiyebilir miyim? Nexus ekmeği uzatmış. Ama Elfanzo yere düşürmüş. Oo, nazik efendim, onu yerden alıp tekrar bana verir misiniz lütfen? Peki niye kendin alamıyorsun? Günlük rızkın için bu kadarcık zahmete katlanmayı bile göze alamıyorsan onu hak etmiyorsun demektir. Tam Nexus'un bunları söylediği sırada elf yakışıklı bir erkeğe dönüşü vermiş. Nexus ve kudretli prens şaşkına dönmüş. Ah çok teşekkür ederim asker. Adım Fanzo ve Bilge'nin yeğeniyim ben. Yıllar önce çok sinirli biri olan amcam bana ve karıma büyü yapmıştı. Beni elfe, karımı da ejderhaya çevirdi. Sonra öfkesi yatıştığı zaman bize dünyanın en tatlı elmasını yedirerek büyüyü bozmak istedi. Ama tam o sırada avlanmaya gelen bir adam tabağın üstüne basıp elmaları ezdi. Bu bizim zavallı kralımız olmalı. Ama söylesene, büyü şimdi nasıl bozuldu? Bilge, sihirli bir kabarcağa bakıp günün birinde cesur bir askerin bir elfe acımayı reddedeceğini bildirmişti. O gün büyü bozulacak ve ben normal insan halime geri dönebilecektim. Ama... Ama ne... Karımın büyüsünün bozulması için ejderha halinin karşısına geçip kendinizi feda etmeniz gerekiyor. Çok üzgünüm ama prensesi kurtarmanızın da tek yolu bu. Ben hazırım. Kralım için her şeyi yaparım. Nexus mağaraya girmiş. Ejderha onun ayak seslerini duyup uyanmış. Yüksek sesle küpremiş. Nexus karşısına geçip durmuş. O sırada Prenses Alma da yavaşça gözlerini açmış. Prensesin uyandığını görmemiş olan Nexus, ejderhaya şöyle demiş. Buraya sen eskisi gibi insan haline dönebilesin ve Prenses Alma da krallığına geri gidebilsin diye karşında kendimi feda etmeye geldim. Bunu söyledikten sonra eğilmiş, ve birden parlak bir ışık belirmiş. Nexus başını kaldırıp baktığında ejderhanın yok olduğunu ve karşısında Prenses Alma'nın yanında güzel bir kadının durduğunu görmüş. Prenses Alma, Tanrı'ya şükür bir şeyiniz yok. Prenses Alma hemen koşup Nexus'a sarılmış. Ah Nexus, seni seviyorum. Tam o sırada Kudretli Prens, Fanzo ve Bilge de koşa koşa içeri girmiş ve ejderhanın yok olduğunu görmüşler. Fanzo'nun karısı Valina, kocasına koşup sımsıkı sarılmış. O sırada Kudretli Prens, Prenses Alma'nın kendisini değil de Nexus'u sevdiğini anlamış. Gülümsemiş ve bu duruma razı olmuş. Eh, kalbini kazanmamı sağlayacak bir şey yapmamıştım zaten. Onu benden çok Nexus hak ediyor. Bilge hepsini kutsamış. Kudretli Prens, Prenses Alma ve Nexus'la vedalaşmış. Sizler artık benim en iyi dostlarımsınız. Tekrar görüşmek üzere. Bunları söyleyip gitmiş. Nexus ve Prenses Alma krallığa geri dönmüş. Kral sevinçten havalara uçmuş. Görkemli bir düğün yapılacağını ilan etmiş ve çok geçmeden prenses Alma ile Nexus evlenmiş. Elma bahçesinin üstündeki büyü bozulmuş ve bahçe kraliyet halkının tamamına açık hale getirilmiş. Kral Marcus'a gelince eh o da bir mango alıp doya doya yemiş.